Dev Baba Masal Seslendiren Akın Altan Bir varmış bir yokmuş Vakti zamanında bir padişah Bu padişahın da üç kızı varmış Bu kızların evlenme çağları çoktan gelmiş Neredeyse geçecek Buna çok üzülüyormuş kızlar Bir gün üç kız bir araya gelmiş Dertleşip Konuşuyorlarmış. En Küçük Kız En Akıllılarıymış. Ablalarına Demiş Ki Hiç Üzülmeyin. Bu işin Çaresi Var. Babamızın Lala'sını Çağıralım. Ona Derdimizi Anlatalım. O Da Babamıza Söylesin. Hemen Adam Yollarlar. Lalayı Çağırtırlar. Ona Hallerini Anlatırlar. Lala Der Ki Merak Etmeyin Sultanlarım. Ben Şimdi Gider Padişah efendimize meseleyi anlatır, derdinize çare bulurum. Lala oradan çıkar, eline bir tepsi alır, üstüne üç tane karpuz koyar, doğru padişahın huzuruna varır. Yedi yerden temenna ederek tepsiyi padişahın önüne bırakır. Padişah, Lala, bu ne? der. Şevketlim, bu karpuzları sultan hanımlar gönderdi. En büyük karpuzu alıp uzatarak, ''Bu büyük sultanın, ortancası ortanca sultanın, en küçüğü de küçük sultanın.'' der. Padişah biraz düşündükten sonra, ''Kes bakalım şunları.'' der. Lala bıçağı eline alır, en büyük karpuzu keser, içi tamamıyla geçmiş. Ortancayı keser, bu da geçmek üzere. En küçüğünü keser, tam yenecek vakti. Padişah, peki Lala, der. Sen git, kızlarımı bana gönder. Lala doğru gider kızların yanına, babalarının çağırdığını söyler. Kızlar sevinerek padişahın huzuruna çıkarlar. Yedi yerden temenni edip, el pençe divan dururlar. Üçü birden, emredin babacığım, Derler Padişah der ki Üçünüzde bu gece abdest alıp Üç rekat namaz kıldıktan sonra istihareye yatın Rüyanızda kimi görürseniz Sizi ona vereceğim Kızlar babalarının elini öpüp çıkarlar O gece babalarının dediği gibi istihareye yatarlar Ertesi sabah padişah Kızlarını sırayla huzuruna çağırır Rüyalarında kimi gördüklerini sorar Büyük kız, baş vezirin oğlunu gördüğünü söyler. Padişah, seni ona verdim, der. Ortanca kız, ikinci vezirin oğlunu gördüğünü söyler. Onu da ikinci vezirin oğluna verir. Küçük kıza sıra gelince o der ki, rüyamda büyük bir sarayın güzel bir odasında karyolada oturuyormuşum. Önümde bir altın leğenle bir altın ibrik.'' Babam elime su döküyormuş Padişah buna fena halde kızar Vay alçak Der Ben bir padişah olayım Sen benim kızım ol da Ben senin eline su dökeyim ha Hemen cellat başını çağırır Al şu alçağı Götür Cellat et Bana kanlı gömleğini getir der. Cellatbaşı, ferman padişahımındır, der, kızı alır. Padişahın yanından çıkarır. Zavallı kız başlar ağlamaya. Söylemiş olduklarına çok pişman olur ama ne yapsın kızcağız? O gece rüyasında bir derviş, ona rüyasını korkmadan anlatmasını söylemiş. Cellatbaşı, kızı bir dağ başına götürür. Kızı, Çok güzel olduğu için Öldürmeye kıyamaz Sultanım Der Gömleğini bana ver Sen Gözünün gördüğü yere kadar git Allah senin yardımcın olsun Kızcağız gömleğini çıkarır Cellada verir Kendisi de alır başını gider Cellat Oradan bir kuş vurup Kızın gömleğini kana bular Döner Gelir padişahın huzuruna Gömleği verir Padişah Oh iyi oldu Alçak bir evladın layık olduğu ceza budur Der Cellada birçok ihsanlarda bulunur Biz gelelim kıza Kızcağız gece gündüz demez Yürür yürür Az gider uz gider Dere tepe düz gider Altı ay bir güz gider Uzakta bir ışık görür. Gide gide o ışığa yaklaşır. Bir de bakar ki, Kocaman bir saray. Kızcağız, Hemen sarayın kapısından içeri girer. Oraya bakar, buraya bakar, Hiç kimseler yok. Ortalık da karanlık. Yukarıya çıkar, Bir kapıyı açar. Bir de ne görsün? Yarı belinden yukarısı çıplak kocaman bir dev Kız hemen koşar Babacığım Diye devin boynuna sarılır Ellerini öper Dev kıza der ki Kız Eğer sen bana babacığım demeseydin Ben seni hemen burada yerdim Şimdi artık sen benim evladım oldun Bu saray senin olsun. Burada istediğin gibi ye, iç. Bahçelerinde gez, eğlen. İşte sana kırk bir tane anahtar. Bu odaların kırk tanesini aç. İçindeki altınlar, elmaslar, inciler hepsi senin. Yalnız kırk birinci odayı açma sakın. Eğer dediğimi tutmazsan sonra çok pişman olursun. Kızcağız 41 anahtarı alır. Dev baba bir de der ki: Ben her sabah gün doğmadan giderim. Gün batınca gelirim. Şimdi gidiyorum. Saray sana emanet. Allah'a ısmarladık. Kız Dev babasının elini öper. Dev baba çıkar gider. Kız anahtarları alır. Başlar sırayla odaları açıp sarayı gezmeye. Her oda açıldıkça, insanın gözlerini kamaştıran altınlar, elmaslar, türlü türlü yiyecekler, velhasıl dünya yüzünde ne varsa, hepsi orada bulunuyormuş. Bir ay böyle devam eder. Her gün dev baba gittikten sonra, Kız bu odaları açar, yer içer, takar takıştırır, hoş vakit geçirirmiş. Elindeki 41. anahtara her baktıkça bir merak eder, eder. Ama dev babanın sözü aklına gelince o odayı açmaktan vazgeçermiş. Bir gün artık bu merakını yenemez. Adam sende. O nereden duyacak? Sarayın içi bomboş. Kim söyleyecek ona ne yaptığımı? Ben bu odayı açar, bakarım. O gelinceye kadar gene kaparım, deyip odayı açar. Bakar ki, bomboş bir oda. Duvarda üç kat güzel elbise asılı. Biri beyaz, biri siyah, biri de yeşil. Bakayım şu yeşil elbiseyi giyeyim. Bana yakışacak mı? Der. Elbiseyi giyer, aynanın karşısına geçer. Ne görsün? O kadar güzel olmuş ki, Bu elbiseyle neredeyse kendi kendine aşık olacak. Hemen pencereye oturur. Sarayın önünden de bir dere akıyormuş. Suyun karşı yakası yeşillikmiş. O memleketin padişahının bir oğlu varmış. Kaz meraklısıymış. Onun kazları her gün buraya gelir, derede yıkanır, yeşillikte gezinir, eşinirlermiş. Çoban, o günde kazları gene oraya getirmiş. Kazlar derede su içerlerken Kız pencerenin önüne oturdu ya Kızın hayali suya vurmuş Kazın birisi bunu görmüş Başını yukarıya kaldırıp Üç defa GAK GAK GAK Diye bağırarak bütün tüylerini dökmüş Çırılçıplak kalmış Akşam çoban Kazları saraya götürünce Padişahın oğlunun adetiymiş Kazlarını sayar Onlara bakar onlarla eğlenirmiş. O gün kazlarını sayarken bir de görür ki, kazın biri çırılçıplak bütün tüylerini dökmüş. Hemen çobanı çağırır şehzade. Buna ne oldu? diye sorar. Zavallı çobanın hiçbir şeyden haberi yok. Padişahın oğlu gazaba gelir, çobanı bir temiz dövdükten sonra kovar. Kazlarını başka bir çobana teslim eder. Gelelim kıza. Kız o gün, dev babası gelmeden elbiseyi çıkarır, yerine asar. Dev baba gelince yerler, içerler, yatarlar. Ertesi sabah dev baba gidince, kız doğruca gene o odayı açar. Bu sefer, beyaz elbiseyi giyer. Gene pencerenin önüne oturur, etrafı seyretmeye başlar. Yeni çoban, padişahın oğlunun kazlarını gene o çayıra getirir. Dereden su içerlerken, kazların iki tanesi kızın suretini suda görür görmez, başlarını havaya kaldırırlar da, üç defa, GAK! GAK! GAK! diyerek bütün tüylerini dökerler. Akşam çoban kazları alır, saraya götürür. Şehzade kazlarını sayarken bir de ne görsün? Dünkü kazın akıbetine, bugün iki kaz uğramış. Çobanı çağırır sorar. Çoban, Bir şeyden haberi olmadığını söyleyince Peki Der şehzade Yarın sabah kazları ben güdeceğim Sen bana elbiselerini verirsin Ertesi sabah Padişahın oğlu Çoban elbisesi giyip kazlarıyla Dere kenarına gider Oturur etrafı gözetlemeye başlar Kız Gene aynı saatte odayı açar Bu sefer de siyah elbiseyi giyip Pencerenin önüne oturur Kazlar su içmeye gelirler. Kızın suretini görünce, Bu sefer üçü, Başlarını kaldırır, Üç defa, Gak, gak, gak, Diye bağırışır, Tüylerini dökerler. Padişahın oğlu bu hali görünce, Şaşkınlıkla etrafına bakar. Orayı araştırır, burayı araştırır, Bir şey yok. Bir ara başını kaldırır. Ne görsün? Ahu gibi bir kız pencerede oturmuş. Padişahın oğlu canı gönülden kıza aşık olur. Aklı başından gider. Bir zaman ne yapacağını bilemez. Sonra kendini toparlayıp kazlarını alır, saraya döner. Annesine olanı biteni anlatır. Annesi telaşa düşer. ''Aman oğlum.'' der. ''O dev babanın kızıdır. Sen onu alıp da ne yapacaksın? Sana istediğin kızı alalım.'' ''Olmaz.'' Der şehzade. Ben o kızı istiyorum. Başkasını istemem. Annesi, Bir defa padişah babana soralım. Der. Doğru padişaha gider. Hâl-ı keyfiyetini anlatır. Padişah der ki, Döv babanın kızı hiç alınır mı? Onlar adam yerler. Öyle kızı ben oğluma almam. Git böylece söyle. Ben ona istediği kızı alayım. Sultanan'ın da padişahın dediklerini olduğu gibi oğluna anlatır. Şehzade artık umudu keser kızı almaktan. Yataklara düşer, hastalanır. Ne yer, ne içer, gece gündüz, dev babanın kızı, diye sayıklar, inler. Hekimler, hocalar çocuğun derdine derman bulamazlar. Şehzadecik, kızın aşkından ölüp gidecek. Padişah da pişman olur oğlunu bu hale soktuğuna. Karısını çağırır. Hanım, der, ne olursa olsun, gidip dev babanın kızını iste oğlumuza. Sultan hanım, baş üstüne, der. Doğruca dev babanın sarayına gider. Bakar ki, sarayda kızdan başka kimse yok. Kıza der ki, kızım, ben padişahın karısıyım. Babanı görmek istiyorum. Kız, babasının gün doğmadan gittiğini gün battıktan sonra saraya geldiğini söyler sultan hanım da peki der ben gün battıktan sonra gelirim der gün battıktan sonra yine gelir dev baba da kızını şehzadeye ister dev baba peki sultanım der düğün hazırlıklarına başlarlar dev baba Kızına hiç kimsenin akıllar diremeyeceği kadar bol çeyizler verir. Kız, babasının elini öper. Arabaya binip, padişahın sarayına gideceği zaman, dev baba kızın kulağına eğilerek der ki, ''Kızım, ben dev olduğumdan düğüne gelemem. Bunu biliyorsun. Allah seni bahtiyar etsin. Sen beni istediğin zaman, İstediğin Kadar Gelir Görürsün. Kızını Alnından Öptükten Sonra Da Kızım Der Çocuğun Olduğu Zaman Kızsa Adını Siz Koyarsınız. Eğer Oğlan Olursa Adını Ben Koyacağım. Sakın Unutma. Eğer Unutup Beni Çağırmadan Adını Koyarsanız Vay Halinize. Kızını bir daha öperek ''Hadi güle güle'' der. Kız da saraya gelir. Kırk gün kırk gece düğün yaparlar. Bunlar güzel güzel yaşarlarmış saraylarında. Dokuz ay on gün geçer, nur topu gibi bir erkek evlatları dünyaya gelir. Kız, dev babanın sözlerini unutmuş. Çocuğun adını da koyarlar. Çocuğun doğduğunun tam üçüncü günü bir kıyamet din kopar. Ortalık toz dumana karışır, şimşekler çakar. Herkes şaşırır. Ne oluyor diye. Bir de bakarlar. Dev baba elinde yalın kılıç, Yarı belinden yukarısı çıplak, Padişahın sarayına doğru koşuyor. Sokaklarda, evlerde herkes saklanacak delik arıyorlar. Dev baba doğru saraya dalar. Sarayda da herkes saklanır. Kızın o zaman atırına gelir. ''Babam beni öldürmeye geliyor.'' diye yatağın içinde tir tir titrer. Dev baba doğru kızın odasına girerek ''Kızım, ben sana ne dedim? Sen beni dinlemedin. Al şu kılıcı eline. Eğer bir vuruşta beni öldürürsen ne ala. Yoksa ben seni öldüreceğim. Der, kılıcı kıza verir. Kız yalvarır, yakarır. Babacığım, beni affet, unuttum. Çocuğun ismini yine sen koy. Derse de, dev baba dinlemez. Hadi kız, dediğimi yap, diye bağırır. Zavallı kız, ne yapsın? taresiz kalınca dev babasının elinden kılıcı alır. Ya Allah! deyip dev babanın boynuna bir vurur. Devin başı bir tarafa, gövdesi bir tarafa düşer. Bir de kız ne görsün? Dev babanın gövdesinden bir karyola meydana gelir ki misli cihanda yok. Elmastan, altından her yanı pırıl pırıl parlıyor. Gözleri kamaştırıyor. Kafasından da bir beşik olur ki, Onun da misli cihanda yok. O da elmastan altından pırıl pırıl yanıyor. Kız hayretler içinde kalır. Meğerse dev baba tılsınmış. Bu karyolayla beşiği kızın çocuğuna Düğün hediyesi olarak vermiş. Kız bunu ne bilsin? Çok geçmeden ortalık durulur, Güneşler açar. Ses seda kesilince, Herkes saklandığı yerden çıkarak kızın odasına gelirler. Ne görsünler? Bir karyola, bir beşik ki, Gözleri kamaştırıyor. İnsan bakamıyor. Kızcağız gelenlere, Babam bunları bana hediye getirdi, Der. Artık bu karyolayla beşiğin güzelliği dünyaya yayılır. Yedi iklim, dört bucak duyanlar, Bunları görmek için akın akın gelmeye başlarlar. Sarayın kapıları herkese açılır. Kırk gün, fakir, zengin, kim olursa olsun, her isteyen gelip, sultan hanımın karyolasını, küçük şehzadenin beşiğini görebilir, diye tellal bağırtırlar. Tam kırk gün, bütün dünya, yakın, uzak, fakir, zengin, Gelir bu karyolayla beşiği görürler. Bunu kızın asıl babası padişah da duyar. Kırk birinci gün olmuş tellallar bağıralı. O da kalkar gelir. Ama kapılar kapanmış. Gider izin alır. Padişahın yanına çıkar. Bugüne kadar gelemedim. İşlerim vardı. Şimdi gelebildim. Bana da bu karyolayla beşiği gösterin, der. Padişah, peki, der. Kızın babası derviş kıyafetine girmiş. Padişah alır dervişi, doğru gelininin odasına girer. Kızım, der. Başını ört de, bir derviş baba karyolayla beşiği görmek istiyor. Gösterelim. Kız da karyolada yemeğini yiyormuş. Önünde altın leğen, altın ibrik. Yemeğini yemiş, ellerini yıkamak istemiş. Derviş hemen ayağa kalkar. Kızım, ben dökeyim de sen yıka, der. Kız o zaman babasını hatırlar. İçini çeker de dervişin yüzüne dikkatlice bakınca onun babası olduğunu anlar, gözlerinden yaşlar gelir. Dervişin de aklına kızı gelmiş, o da, ah, diye içini çeker, gözlerinin yaşını siler. Kız, dervişin eline su dökmesine razı olmaz. Ama derviş dinlemez, ağlayarak kızın ellerine suyu dökmeye başlar. Kız o zaman dervişe sorar. Derviş baba, neden ağlıyorsun? Derviş artık kendini tutamaz ve kızını niçin, nasıl öldürttüğünü, kendisinin kim olduğunu anlatır. Kız da o zaman... İyi olmuş Cezasını çekmiş Der Derviş Öyle deme Kızım Ben büyük günah işledim Suçsuz evladımı öldürttüm Der Artık kız da dayanamaz Babacığım Der Kızın ölmedi Bak işte Ben yaşıyorum Ben de bir kusur işledim Sana saygısızlık ettimse beni affet Elime su dökmeni ben istemedim. Ama işte oldu. Bu sözleri duyunca derviş kızın yüzüne dikkatlice bakar, evladını tanır. Ah yavrum, beni affet diye kızının boynuna sarılır. Saray halkı da gelirler. Olanı biteni öğrenirler. Sultan hanımın padişah babasına kavuşmasına sevinirler. Yeni baştan 40 gün 40 gece düğün bayram ederler muratlarına yeterler son